İnternet ortamında zaman zaman ses kayıtları yayınlanıyor. Bu ses kayıtlarının suç olup olmadığını bakmadan, bu ses kayıtlarını dinlemek veya dağıtmak bireysel özgürlüğe müdahale midir, dinimizce haram mıdır? Eğer böyle e, şeyle, mesela benim ses kayıtlarım nasıl burada şey yapılıyor, halka duyulsun diye anlatıyoruz. Ama insanların mahrem e, şeyleri varsa, o dinlenmez. Mesela biliyorsun bundan 1 iki, iki sene önceydi. Bir hoca ile ilgili internette işte bir takım görüntüler yayınlandı. Birisi bana göndermişti. Ben hemen çöpe attım hiç bakmadan. Hemen çöpe attım. Böyle bir şeye bakmaya yetkimiz yok. Ve hiç kimse de bana baktıramamıştı onu. Hemen şey yapanlara da sakın yapmayın. Demek o yetkiniz yok şey değil yani bizim buna yetkimiz yok. Bizim insanların suçunu araştırmakla görevli değiliz. Biz burada anlatırken insan dikkat ederseniz insanların suçlarını anlatmıyoruz. İnsanların başka insanlara zararlı olacak, Kur'an ve Sünnet'e aykırı olan sözlerini anlatıp onları tenkit ediyoruz. Yoksa suç güna herkeste var ya biz biz insanları yargılayacak olan Allahü Teala'dır biz değil ki. O bizi ilgilendirmez. Ama biz burada din adına söylenen yanlışları anlatıyoruz. Evet.